Bismillah, Elhamdülillahi ve ssalavatu ala Rasulillah. WhatsApp grubunda bir yazışma olmuş. Bu yazışmadan mütevellit bir soru veya anlaşmazlık ortaya çıkmış. Bunu bana aktardılar. Bir bacımız demiş ki: "Hacet namazı bidat nafile namaz mı?" diye soran. Ve bu usta eden birisine cevap olarak Allahu Teala Bakara suresi 153. ayette buyurdu ki diyerek ey manenler, sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabırlarla beraberdir ayetini delil getirerek. Buna göre Allah'tan bir şey isteneceği zaman namaz kılınması aslen ayetin hükmüdür demiş. bilinç bir tespit. Dört sünni mezhebe ve caferilere göre müstahap olan hacet namazının meşruiyetine dair şu hadis zikredilmektedir. Tirmizi'de ve İbn-i gelen bir hadis şerif. hadis-i şerif. hadisi okuyalım. Kimin Allah'tan veya insanlar tarafından giderilecek bir ihtiyacı varsa, usulüne uygun abdest salıp, kerekat namaz kılsın. Arkasından Allah'a hamd edip, peygambere selavat katılsın ve şöyle desin. La ilahe illallahü'l-halimu'l-kerim, subhanallahü'l-rabbil-arşil-azim, elhamdülillahi rabbil alemin, es'aluke mucibati rahmetik ve azâime وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ الْيَرْنِ وَالسَّلَامَةِ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لَا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ getirmiş. Kardeşlerim, bu bacımızın zikrettiği ayetten elde edilen istinbat yanlış. Ve bu hadise zayıf. Ayetten elde edilen istimat şöyle yanlış. Allah Azze ve Celle ye... يَا اِيُّهَا sabır ve اِسْتَعَيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَىٰهِ اِنَّ اللّٰهُ مِعَ السَّابِر۪ينَ buyuruyor. Yani ey imanelerler sabır ve namazlahtan istiane edin, yardım isteyin. Diyor. Allah'tan ne isterseniz namaz kılın, sabır ve namazla Allah'tan isteyin demiyor. Ayetten böyle bir istimat, yanlış bir istimat olur. Bilakis sabrederek ve namaz Kılarak Allah'tan yardım isteyin. Allah'tan yardım isterken sabredeme namaz kılınma manası hükmü çıkar. Allah'tan her ne istenecekse namaz kılınması aslına ait hükmüdür sözü. Yanlış bir ifade doğru değil. Hacet namazının meşruiyetine dair getirdiği delil zayıftır. Bu hadisi elimizdeki kaynaklara göre İmam Tirmizi 477 numarayla zikrediyor. İbn-i Vace, da 1384 numarayla rivayet ediyor. Ee, zaten Tirmizi, Rahimelullah, hadisin sonunda bu, bu hadis gariptir. Ve onun isnadı hakkında söylenti vardır. Şöyle ki, ravilerden Faid bin Abdurrahman'ın hadisi zayıf görüntü kaydedilmiştir ki, o faid Ebul-i demiş. Yani hadisin zayıfına işaret etmiş aslında. Bir başka muhakkak alimiz, Şeyh Albani, Rahimelullah da, Mishkatul şöyle demektedir. Bahsi geçen Rabi yani Fahid cidden zayıftır. Zayıf değil cidden zayıftır yani. Zayıflık şiddetlidir. İmam Hakim rahimeullah başka muhakkik alim de İbn Ebi Enfa'dan yani Hasan Raravi olan sahabiden mevzu hadisler rivayet edilmektedir. Yani onun bilisi dışında ona isnat edilen uydurma ile rivayet edilmektedir demiş. İmam Hakim rahimeullah. Yani bilmemenin ilacı, çaresi sormaktır, bilenlere danışmaktır. Kardeşlerim, zayıf hadislerle delil olmaz. Zayıf hadislerle delil getirmek, kişiyi tehlikeli mecralara sürükler. Şöyle ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim benim söylemediğim bir sözü bana isnat ederek söylerse, cehennemdeki yerine hazırlansın buyurmakta. Bir başka varik hadisinde ise, gene mane olarak şöyle buyurmakta, her kim yalan olduğunu, sahih olmadığını bilerek bir hadisi benden rivayet ederse o iki yalancıdan birisidir diyor. İki yalancıdan birisi hadisi uyduran, diğeri de bu hadisi sahih diye rivayet eden, aktaran, çeşitli kanallarla paylaşan, duyuran, iran eden, anlatan kimseler de bu kısma girer. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden hadis dedik mi, hadis aktarmaya gayret ettik mi, niyet ettik mi veya paylaştık mı, olan delilinin dayanağını sıhhatini iyi bilmek gerekir. Aksi takdirde hiç bilmeden bizi cehenneme sürükleyecek bir işe imza atmış olabiliriz. Tehlikeli mecralara girmeye değmez çünkü bu işin ucu ateş olabilir Allah korusun. Kardeşlerim bu soruyu isteyen, bu soruyu soranlara e, cevap niteliğinde ben size bir başka senet rivayet edeyim. Gene İmam İbn Mace'nin süneninde 1385 numarayla geliyor. İmam de elimizdeki kaynaklara göre 3811 numarayla ve Nesay'da da geliyor. Hadis benzer lafızlarla Osman bin Hureyf bu hadis sahih bir hadis. Ve hacet namazı için de delil olarak kullanılan hadis. Ancak işaret edilmesi gereken bir mevzu var. Ona işaret edeceğiz şimdi. Diyor ki, gözü kör veya çok az gören bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek benim için Allah'a dua et bana afiyet versin, yani gözümü saate kavuştursun diye talepte bulundu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dilersen bu hastalığın mükafatını kendin için ahirete bırakırsın, bu daha hayırlıdır ve eğer dilersen ben dua ederim, dedi. Adam yok dua etmen istiyorum diye ısrarızıyor olunca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem adama güzelce abdest almasını, iki rekat namaz kılmasını ve şu dua ile dua etmesini emretti. Allah'ım şüphesiz ben senden isterim. Rahmet peygamberi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile sana yönelirim. Ey Muhammed bu ihtiyacımın yerine getirmesi için seninle Rabbime yöneldim. Allah'ım Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi benim hakkında şefaatçi kıl. Hadisin devamında bu şekilde yapan sahabinin gözden açıldığı rivayet edilmekte. Bir daha tekrar etmekte fayda var. Bu hadis sahih bir hadis. Bu hadis aynı zamanda İbn-i ve Tirmizi'nin dışında Ahmet bin Hamel'in müstedinde Hakim'in müsteddekinde üç ayrı yerde Taberani'nin Mucemül Kebirinde Abd bin Hümeyd'de ve İbn-i sahihinde geliyor. Ancak bu hadisten Hacit ile ilgili delil elde edilmez. Bu peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hayatına mahsus, onun hayatıyla sınırlı bir olaydır. Nitekim bu olay sadece bir defa bu kovulmuş, başka bu kovulmamıştır. Gördüğünüz gibi sahabeyi gitmiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden kendisi için Allahu Teala'ya dua etmesini istemiş ve peygamberimiz aleyhisselatü vesselam da ısrarı üzerine onun için dua etmiştir ve neticede Allahu Teala peygamberimizin duası ile bu ama sahabinin gözlerini iade etmiştir. Bu hadis zaten çeşitli kaynaklarda nübüvvet delilleri olarak peygamberliğin mucizelerinden delillerinden olarak zikredilir. Gerçekten de öyledir. Ancak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve e vefat ettikten sonra, Rabbine kavuştuktan sonra artık onun bize dua etmesi mümkün olmadığı için bu hadisle amel etme durumu ortadan kalkmıştır. Çünkü dua edecek kimse hayatta değil. Nitekim Kur'an ve sünnet çerçevesinde şer'i tevessül, vesile edinme hususlarına dair yazılan kitaplarda şunu görürüz. Şer'i vesile üç türlüdür. Birincisi, salih amellerle Allahü Teala'ya yönelilir ve salih ameller karşılığında Allah'tan istenir. İkincisi, allah Teala'nın esma hüsnası Hüsna'sıyla en güzel isimleri ve yüce sıfatlarıyla Allah-u Teala'dan istekte bulunulur. Ve üçüncüsü de hayatta olan salih olduğunu bildiğimiz kimselerden dua talep ederek şer'i vesile yapılır ve tevessül yapılır. Bu sahibi de ama sahibi bu şekilde davranmıştır. Kendisinden salih birliği ki herkesin ittifak ettiği Peygamber Mesih Sallallahu duasıyla Allahu Teala tevessül etmiş. Onun kendisiyle Allahu Teala vesile yapmış ve neticesinde de istediğini Allahu Teala ona bahşetmiştir. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Vesselam vefat ettikten sonra onun kabrinden hiç kimse hiçbir sahabi tabiin, teveyib tabiin gidip istekte bulunmamış, talepte bulunmamıştır. Çünkü o berzak alemindedir. Evet kabrinde diridir ama kabrinin dışındaki olaylardan, vuku bulan hususlardan haberler değildir. Kendisine sesleneni işitmez. Sadece selam verenleri işitir ve yani onlara cevap verir. Onun haricinde dünyada vuku bulan olaylardan haberdar olduğuna dair herhangi bir rivayet olmamakta. Dolayısıyla bu husus, haciyet namazıyla ilgili sahih bir rivayet var. Az önce aktardığımız kaynaklara beraber Bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla ilişkilidir. Onun hayatından sonra tık hacet namazı durumu ortadan kalkmıştır.